Bedir muharebesindeydik. Geçtiğimiz hafta programımızı Bedir muharebesi hazırlıklarında sırlamıştık ve bu hafta e, geçen hafta kaldığımız yer ordunun hazırla hazırlanması e, ve evet, hatta yani, Peygamber Efendimiz'e bir gölgelik yapılmasıydı. Evet. Yapılması evet yani ordunun taktik olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulundukları mevkiyi orduyla istişare etmesi yani ordu derken. E, ...daha evvel savaş tecrübesi olan... ...askeri taktikleri bilen... ...efendim... E, ...komutan sayılabilecek günümüzde... ...komutanlarla nasıl hani... ...bir efendim askeri durum mütalaa ediliyor... ...siyasiler tarafından... ...la teşbih ve benzemez... ...veya biraz benzer şekilde... ...böyle bir ne yapılıyor... ...efendim istişare ediliyor... ...bu istişare neticesinde işte diğer kuyuları... ...kapatarak bir havuzun oluşturulması... Evet. ...o havuzdan müminlerin susadıkça... ...su, su içecek şekilde... Efendim bir takviye, bir havuz şekline getirilmesi fakat e, neticede suyun başına geldiklerinde su bulamayan müşriklerin ilk bozgunu orada yaşamaları gibi bir taktik de geliştirilmişti. Bu ince detaylardan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gölgelik, bunu bir karargah çadırı, bir komuta merkezi olarak düşünebiliriz, bu yapıldı. Ve bundan sonra iki cihan serber efendimizin duası var. Eyvallah. Ondan önce ama bir Hı. hitabı da vardı. Evet. Mücahitlere bir hitabı vardı peygamber efendimizin abicim. Yani istiyorsanız oradan alalım. Eyvallah. Hem daha iyi hatırlamış oluruz. Peygamber efendimizin orduya ashab-ı kiram hazırlatına bir nesi var? E, ikazı var. E, o şekilde bir uyarısı olacak. Onu Orayı da hatırlayalım. Fakat kıymetli Dinleyenlerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Geçen iki program evvel Kıbleteğin ile alakalı ve Kıblenin değişmesiyle alakalı bazı şeyler söylemiştim. Onları hem daha vazif bir şekilde anlaşılabilecek şekilde anlatmak adına hem de bir e, hata sayılabilecek ileride çünkü bu programlar e, birer e, delil ileride birer kaynak teşkil edebilir. Neticede kıymetli kardeşlerimizden bazıları Mekke ile Medine açısı arasında ve e, Kudüs arasındaki açı hakkında bazı şeyler söylediler. Ben deniz onları ehilliyetli insanlardan e, araştırdım, öğrendim. Onu da biraz ilerleyen e, dakikalarda kardeşlerimize paylaşacağız. Şimdiden bu hususta bu hususu da arz etmiş, hatırlatmış olalım. Evet, Bedir'de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi muhtelif şekilde Peygamber efemizin sıfatlarını sayıyoruz. Her programda zaten hamdele ve salveyi bizler getiriyoruz. Ayrıca da program içerisinde bol bol salavat getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla lütfen bu programı dinlerken sadece frekans ayarı, ses ayarı yapmayalım. Kendimiz de ayarlayalım. Ve salatü selamlarla inşallah dinleyelim. Çünkü birazdan iki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ordusuna, o Bedir'e, o İslam yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaybolmayacak, bozulmayacak, girenlerin salim olduğu, her türlü bozulmadan da selim ve selamette olan, salim olan dini, dinin aslını en güzel şekilde insanlığa tebliğ eden Zat-ı Ali'nin ilk beraber ashabıyla beraber adeta topyekun diyebileceğimiz şekilde cihatları vardır. Bu Bedir öyle bir harptir, öyle bir cihat, öyle bir sahnedir ki, bundan sonra ayeti kerimelerle Cenab-ı Hakk'ın seçmesiyle Resulullah Efendimiz'in işaretiyle Bedir sahabisi hususi bir şekilde asabın derecelendirilmesinde yerini alacak ve hatta Bedir asabından olan insanların makbul olduğu, günahlarının af olduğu müjdelerine binaen Bedir'e katılıp da hata edenlerin bile hataları mahkeme edilmeyecek derecede büyük bir hale, büyük bir tepşirata mazhar olacaklar. Dolayısıyla Bedir hakikaten bir Bedir gibi. Yani Bedir karanlık bir gecede hilalden, hilal şeklinden biraz daha ayın ortaya çıkması ve en neticede artık bedir haline alması. Tale albedru aleyna diyoruz ya. Bedir ismini buradan anlamıştır. Bedir kuyuları vardır ama neticede bedir denildiğinde ayrıca ismin o özelliğinden de şöyle bir e, sembol alabiliriz. İslam'ın artık reddedilemeyecek inkişafı, variyeti ve asla porsiymeyecek olan o güzel yüzü tam aydınlık bir şekilde kendisini gösterecektir. Üzerindeki zulmet perdelerini kaldıracak, küfür perdelerini yırtacak. Fiili olarak da, evet budur La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fermanıyla karanlık bir gecenin artık en aydınlık ilan edilme safhası Bedir'de. Aynı bir Bedir, bir Mahitaban, bir Dolunay gibi Arapça Bedir kelimesinden Tefeül ederek söylüyorum. Ne yapacaktır? Kendisini gösterecektir. Evet. Çok uzattım sözü ama. Estağfurullah. Kardeşlerimiz İkicihan Serveri Efendimizin bu hitabını dikkatli dinlesinler. Ve karanlık gecelerin Bedirlerle, Mehtaplarla aydınlanmasını isteyenler İkicihan Serveri Efendimizin Bedir'den evvel, bu doğumdan ve Dolunay'dan evvelki konuşmasına lütfen dikkat etsinler. Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız.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 düşmanla göğüs göğüse gelindiği vakit kullanılacaktır. Yani böyle can siparihane, kendinizi feda ediniz, işte şehadet, işte şuna bakmayın, buna bakmayın tarzında fevri bir şekilde ikaz değil. Savaş esnasında bile Resulullah Efendimiz kendisini kaybetmemeyi tavsiye ediyor, özetle. Elindeki imkanları en iyi şekilde kullanmayı tavsiye ediyor. Taş atınız derken biliyorsunuz, Bulundukları safların da oraya ne yapmıştı? Müslümanlar, Ashab-ı Kiram Hazaratı taş biriktirmişlerdi. Eyvallah. Müşriklerin safında, etrafında taş bırakmayacak derecede bir taş yığını da yapmışlardı. Hem bu siper olacaktı onlara, hem onların taktiklerini anlamalarına karşıdan bakılınca efendim mani olacaktı. Hem de bu taşları silah olarak kullanmak için ihtiyaç halinde kullanmak için biriktirmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bin can ile canlarını feda etmek üzere duran sahabe kiramın o bekleyişine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ne kadar temkinli ne kadar mutedil bir hitap yaptığını gözden kaçırmayınız Eyvallah. ve dikkat ediniz bu hüküm hala vardır Allah Resulü'nün emrinden savaşta bile çıkılmaz savaş bu artık canımızı kurtaracağız savaşacağız Savaşta bile onun emri olmadan müdahale kesinlikle olmuyor. Bu komuta komutanlıkta da böyledir diyeceksiniz. Ama komutanlıkta da askeri de bir disiplin vardır. Resulullah Efendimizin sadece savaş meydanında bulunmadığını, şimdiki manada, sivil hayatta, sulh ortamında daha çok hatta ömrün birçoğunu askeri olarak savaşmasa bile manevi olarak savaş uğrunda harcadığını düşünüyoruz ama hep barış üzere hep surh üzere hareket ettiğini düşünürsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izni ve emri olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağına şu savaş hali bile işarettir. Lütfen bunları kardeşlerimiz düşünerek inşallah okusunlar ve öyle değerlendirsinler. Evet. Harpten bir önceki geceydi. Peygamber Efendimiz kendisi için yapılan gölgelikteydi. Bütün gecesini Kadir-i Zülcelal'e ibadetle geçirmişti. Arkasından Rabbi Rahim'ine ellerini açarak kainatı ağlattıracak kadar hazin, arz ve semaya gözyaşı döktürecek kadar tesirli şu duasını yaptı. Şimdi geçen programda da tam burada kesmiştik ve dedik ki şunu hatırlattık. Kaç tane hazırlık yapıldı, istihbarat yapıldı, karşı tarafın durumu yoklandı, Organizeler yapıldı. En güzel şekilde askeri mevzi seçildi. Mevki seçildi. İstişare yapıldı. Her türlü tedbir alındı. Ondan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz bu tedbirleri aldıktan ve her türlü teçhizatı tamamladıktan sonra Allah'a yakaracak bir yüzün olduğuna işaret etmek için biz tedbirimizi aldık. Takdir Allah'ındır sözü Tedbir alanlar içindir. Tedbir almayan kişinin takdire boyun eğmesi düşünülemez. Çünkü takdirin ne olduğunu bilmiyordur. Tedbir alan kişinin takdire boyun eğmeye hakkı vardır. ötekilerin hakkı yoktur. İnsan bu şekilde tedbir almak mecburiyetindedir. İşte bunları yaptıktan her türlü teçhizatı ve teminatı hatta hallettikten sonra iki cihan serveri efendimiz... Ne yaptılar? Dua ettiler. Burada bir küçük bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Deveni bağla öyle tevekkül et sözü vardır. Bu söz yanlış anlaşılan bir şeydir. Yani deveni bağla tevekkül ettiğince deveni bağladıktan sonra buna bir şey olmaz deme. Her işin Allah'ın yaptığını idrak ederek Allah'a tevekkül et demektir. Yoksa deveni bağlamadan evvel tevekkül etmemek diye bir şey yoktur. Deveni niye bağlarsın? Allah'ın varlığını, kudretini bilirsin, sana verdiği aklı bilirsin, onu kullanırsın. Tevekkül edecek Allah'ı bildiğin için bağladıktan sonra tevekküle hakkın vardır. Deveyi bağlamadan tevekkül etmeye hakkın yoktur. Çünkü sen vekil olarak gördüğün Hazreti Allah'ın ondan evvelki emirlerini yapmadın. Sen vekil tayin edemezsin. Vekil olarak Allah'ı tanıdığını iddia edemezsin. Tedbirimi yaptıktan sonra ben her şeyi yaptım deme selahiyeti verilmemiştir. Tedbirini alan kişi her şeyi yaptıktan sonra sen Allah'sın, ben ancak bu kadarını yaptım diyecek bir kulluk bekler bizden. Ben sana nasıl ibadet edeyim ki deyip de ibadet etmeyen bir adam düşün. Mülkü mü böyle bir şey? Ben sana nasıl ibadet edeyim ki? Sen ben ibadet etmekten acizim sözü ancak ibadet edenin söyleyeceği bir sözdür. Bunları yapmayan bir insanın ben nasıl yapayım ki diye söylemesi hiçbir zaman kulluk değildir. Belki biraz kıllıktır. Allah kıllık yapanları akıllanmaya sonra da kulluk yapmaya inşallah e, hidayet eylesin. Evet. Allah'ım. Şimdi burada dedik ki ki Cihan Selver Efendimiz dua buyurdular. Evet duada nasıl dua buyurmuşlar? Sahabe-i Kiram nasıl rivayet ediyor? Dinleyelim. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç Müslüman mücahit helak olursa artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Resul-i Kibriya Efendimiz vakit namazlarında da aynı duayı tekrarlıyordu. Bu duayı duyan mücahitlerse heyecanlarından yerlerinde duramaz hale gelmişlerdi. Mehmet Akif merhumu, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı ildir sözünü bazı sofular, sofiler yanlış anlıyor. Ve diyorlar ki bu söz yanlış bir sözdür. Ne demek efendim? Çanakkale harbinde her ne kadar şehit de olsa Bedrin, ashab Bedir ashab Bedir'le kıyaslanır mı? Ashab-ı Bedir, sahabe-i kiram arasında bile yüksek bir dereceye sahip. Hatta ben bazı insanlar tanıyorum. ...bunları okumanın küfür olduğunu söyleyen böyle çok affedersiniz, biraz akıldan, biraz edebi zevkten, biraz anlayıştan, biraz tarihten, biraz imandan. Yoksun olan insanlar var, biraz, biraz böyle gider çünkü. Biraz edebiyattan budarsın, biraz tarihten gider. Kültürden falan derken imanda gidiverir. Neden? Kültürünü bilmezsin, tarihini bilmezsin, edebiyatını bilmezsin, mümin adama kafir dersin, imanından gider. Hesap çok açıktır yani. Mehmet Akif'e söylediği gibi. İnصاف. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ne demek o? Şan lakap anıldığı ünvan demek. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı ne demek? Resulullah nasıl, Değer Rabb'i bunlar giderse sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz." diye bu orduyu bir şanla tanıttı. Hususi bir şan verdi onlara. Nedir o? Yeryüzünde bu zümre giderse ibadet edecek kimse kalmaz. Onun askeri çünkü. Düşünün İslam alemini, bir Osmanlı'nın nabzında birleşmiş. Başka müstemlekeleri, bilinemeleri İngilizler gasp etmiş. Neredeyse mümini mümine kırdıracak hale gelmiş. Fakat işi idrak eden müminler her yerde bir olmuşlar. O orada orada helak olursa, yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz hükmü gelmiş tekrar, 1900'lerin başında bizi bulmuş. Mehmet Akif, Allah Resulü'nün duasını anlatırken, Beddin aslanlara ancak bu kadar şanlı idi diyor. İşte onu anlatıyor. Bedir'deki yardımını bize yap ya Rabbi. Onlara verdiğin şan var ya, yeryüzünde baki kalırlarsa ibadet edecekler olacak. Eğer giderlerse ibadet edenler kalmayacak. Senin kitabullahını, ilahi kelimetullah'ını yayan bir zümre mahvolacak, helak olacak. Ne yapsınlar diyerek Resulullah Efendimizin Bedir için ettiği duanın tecellisini Çanakkale şehitleri için, Çanakkale'deki askerlerimiz için istemiş oluyor. Mehmet Akif'in bu sözünü anlamayan insanlar sadece Akif'i anlamakla, anlamamakla kalmıyorlar. Peygamber Efendimizin de sözünü anlamıyorlar. İşte biraz biraz gidiyor dediğim gibi. Evet resul Ekrem ordusuna ait hazırlıkları tamamlamıştı. O sırada müşrik ordusu da Bedir mevkiine çıkıp geldi. Manzara oldukça düşündürücü ve ibretliydi. Zira birbirleriyle amansızca çarpışacak olanların çoğu akrabaydı. Kardeş kardeşle, baba oğulla, dayı yeğenle kıyasıya vuruşacaktı. Düşman ordusu artık saf bağlamıştı. Peygamber Efendimiz de gölgeliğinden çıkarak ordusunu son bir defa dikkatle teftişten geçirdi. Her şey istediği gibi düzgün ve intizamlıydı. Ne var ki düşman sayıca ve silahca üstündü. Zahire bakılırsa müsavi bir mücadele verilemeyeceği kanaatini uyandırıyordu. Yani eşit bir eşit şartlarda bir çatışma yok. Ne İslam tarihinde şu kabaca bir yaptığımızda hep üçte bir 3 gibi dinlemekse İslam ordusu. Çok nadirdir böyle denk kuvvetlerin olduğu sayı bakımından. Çok nadirdir, evet. Ama mücahitler asla ümitlerini yitirmiyor, harbin her şeye rağmen lehlerinde neticeleneceğine gönülden inanıyorlardı. Harp adeti üzere önce her iki taraftan teke tek çarpışacaklar ortaya çıkacaktı. evet. Fakat müşrikleri heyecana getirmek için ortaya atılan Amir bin Hadremi harp usulüne muhalefet ederek mücahitlere doğru bir ok attı. Ok muhacir Müslümanlardan Mihca Hazretlerine isabet etti ve orada İslam ordusu ilk şehidini verdi. Hazreti Mihca Hazreti Mihca radıyallahu anh, evet Bedir'in ilk şehididir. Resul-ü Ekrem Mihca Şehitlerin efendisidir buyurarak İslam'ın bu ilk şehidini tebcil etti. Yani İslam'ın ilk şehidi diye tabii söyleniyor da, İslam'ın ilk şehidi Hazreti Mihçe radıyallahu anh değil. Biliyorsunuz kabul edilen İslam'ın ilk şehidi Hazreti Sümeyye'dir. Radıyallahu anhadır. Yani savaşlarda savaş ediliyor. Karşılıklı ordu esnaında ilk şehit olarak söylemek lazım. İslam'ın şehidi sözü pek Doğru bir söz olmuş. Yani doğrudur da bu manadan bakılır. Bu veçeden bakılırsa doğru bir söz olarak kabul edebiliriz. Evet. Mihca Hazretlerinin cihadeti havayı birden bire elektriklendirdi. Şimdi tabii bunlar değişik romantik tabirler. Havayı birden bire elektrik sanki böyle normal oturup sohbete gelmemişler. Yani şu elektriklenme derken <gülüyor> yani enteresan tabii karşılıklı iki ordu savaşacak. Yani elektriklenmeyecek de ne olacak? Efendim, şimdi iletken yalıtkan mevzularına girmeden şunu arz edeyim. Yani savaşın bile kendine göre bir adeti var. Öyle başı bozuk bir şekilde yapıldı ki normalde adet karşıdan 2-3 kişi çıkar veya 3 kişi çıkar. Diğer taraftan da 3 kişi çıkar. Ne yaparlar? En önce onlar cenk ederler. Savaşırlar. Sonra iki ordu birbirine hücum eder. Gibi bir adet var savaşta. Böyle bekleşirken kim çıkacak falan derken bir tane yani haydutun da adisi vardır. Ondan sonra haydut zaten adidir ama onun da adisi vardır yani. Oradan o şeye uğramadan hemen bir tane okla Müslümanların safına gönderiyor. O safları saflardan belki en safını seçiyor. Hazreti Mihçer Allahu anh'a ashab-ı kiramın gıptı etti. Yani şurada şöyle bir güzellik de var bilemiyoruz tabi. Şimdi elektriklenme falan diyerek romantiklik yapacağımıza bence şöyle bir romantiklik yapalım. Belki de Hazreti Mihca radiyallahu anh ben ilk önce şehit olayım diye çok dua etti. Ve üç kişi üç kişi olarak çıktıklarında seçilemeyecek, ortaya çıkamayacak kimselerden de. Ama Allah Teala ne yaptı? Onun niyazını kabul etti diye düşünebiliriz. Yani. İstiyorsanız burayı burada böyle bağlayalım Eyvallah. işaret ediyorsunuz. ikinci bölümde hem bu, bu konuya hem de şu kıblete in kıblenin değişmesi konusundaki Medine'den Kudüs açısına bir hem düzeltme hem de bir açıklık getirelim inşallah. Eyvallah. İlk bölümde Bedir gazasını işlemeye başlamıştık ve orada Hazreti Mihca'nın şehadeti mevzuunda ara verdik. Fatiha evet, iki taraf normalde savaş esnanda adetleri olan şekliyle karşı taraftan e, üç kişi seçiliyor, üçer kişi aralarında savaşıyorlar. Sonra cenk başlıyordu ama Hazreti Mihca radıyallahu anh'a isabet eden bir okla bu adette ne olmuş oluyor? Bozulmuş oluyor. Fakat sonra ne oluyor? İstiyorsanız... Onu anlatmadan evvel şu kardeşlerimizin beklediği kıbleteyim mevzunu konuşalım. Be. Şimdi efendim bendeniz kıble hadisesini anlatırken kıbleteyim meselesini e, tamamen e, cemaatin arkada kalabileceği, cemaatin arkasına düşecek şekilde, yani cemaat önde peygamber arkada kalacakmış şekliyle bu işin olmadığını neticede Medine'de Mekke'ye dön emri geldiğinde Kudüs'ten Mekke'ye dönmek için fazla bir mesafe olmadığını 50-60 derecelik bir açı olduğunu söylemiş idim. O şekilde çıktı. Fakat bazı arkadaşların haritada yaptığı incelemeler ve ikazlar neticesinde bu derecenin daha büyük olduğunu söylemeleri üzerine ben deniz seneler evvel yani 1990 senesinde Medine'de oradaki bazı alimlerin, bazı kişilerin konuşmalarından e, naklederek bu sözü söylemiştim. Fakat neticede bu ikaz üzerine ilmi şekilde daha başka nasıl araştırdım diye kardeşlerim için bunu araştırdım. Ve Medine'de üç ayrı ilim adamını aradım bu hususta. Mekke'de ve Medine'de ilim yapan. Ve bir tanesi bunlardan çok enteresandır. Kıbleteyn Mescidini imar eden zatlardandır. ...ve Mescid-i Kuba'yı imar eden zatlardandır kendisi, bizzat onu aradım, e, boş durmadım, tetkikat yaptım ve neticede e, üç aşağı beş yukarı... ...yani dünyanın tam yuvarlak olmayışı, dünyanın hafif böyle basık oluşu, beyzi dediğimiz yumurtamsı bir şekilde efendim oluşundan dolayı... ...bazı derece sapmaların olduğu trigonometri vesaire gibi birçok izahı da bana yaptılar fakat bu izahatlar neticesinde ben bunları radyoda anlatamam daha pratik olarak bana nasıl anlatırsınız diye sorduğumda en tatmin edici cevap o ilim adamında şöyle geldi Kudüs'ten Kudüs'e yöneldikten sonra Mekke'yi mükerremeye bir insanın yüzünü çevirmesi için saatin ters istikametinde saatin dönüşünün ters istikametinde veyahut kabe Muazzama'yı tavaf eder istikamette yüzünü Kudüs'e baktığını kabul edersek 155 ile 154 arasında o civarda bir derece ile ne yapması lazım? Yüzünü o istikamete doğru çevirmesi lazım. Şimdi gözünüzde canlandırın. Karşı istikameti Kudüs olarak kabul edin. Şimdi saatin ters istikameti derken sol gibi diyeceğiz ama sol demiyor oradakilerde. Sol değil mesele. Saatin ters istikameti veya tavaf edermişçesine ne yapıyoruz? Bu tarafa doğru dönüyoruz ve bu dönüşümüzü ne kadar tamamlıyoruz? 155 derece tam itidar. 150-180 derece değil. Ama 155 derecelik bir açıyla dönüyoruz. Dolayısıyla bu aşağı yukarı 2 tane 90 değildir ama ne yapıyor? Yani 90 derece tam bir şey açı olarak kabul edersek bunu dik bir açı olarak kabul edersek 180 dereceden ne yapıyor? 30 derece daha eksik olmuş oluyor. Yani bu şekilde bir izahat yaptılar. Ben de bu izahatı kardeşlerimle paylaşmak istedim. Yani haritadan bakarak değil de bizzat bu ölçümleri yapan kişileri bularak onlardan Medine ve Mekke arasındaki açıyı kendim de sağlamlamış ve öğrenmiş oldum. Ayrıca 50-60 derecelik, hadi en fazla 70 derecelik bir açı gibi seneler evvel bir mecliste konuşmayı aktarmaktan ziyade daha doğru bir bilgi vermeyi uygun bulduk. Bu arada bizi ikaz eden arkadaşlara teşekkür ederiz. Tabii yine cemaat tam önünde durmuş gibi olmuyor. Yani 180 derece gibi bir şey olmuş olmuyor. Ama neticede 50-60 derecelik bir açıdan da ibaret değil. Biraz daha fazla dönülüyor. Ve tekrar ediyorum Kudüs'e bakış istikametini düşünürsek baktığı yön itibariyle Kudüs burası denildikten sonra saatin ters istikameti veya Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder istikamette ne yapacaksınız? Yüzünüzü 155 dereceye yakın bir şekilde çevirmiş olacaksınız. O zaman tam Mekke-i Mükerdeme hizasına geliyorsunuz Medine'de bu şekilde izah ettiler. Medine'den bu şekilde Kabe'ye dönüşü izah etmiş oldular. Demek ki e, bu büyüklerimizin efendim bütün birçok hesabı çünkü bana çok doğru bilgi verin. Ben seneler ve birçok kişinin yanında durdum. Bu şekilde konuştular. Neticede bu artık e, insanlara radyolardan duyurulacak düzgün doğru bilgi verin diye rica ettim. Ve maalesef buradan da ikaz ediyorum. İslam açık tepedisi ve bazı kitaplarda bunun yazmamaları da doğru değil. Eskiden anlatırken bu dereceleri anlatmak önemli değildi belki ama ilmi bir eser ortaya koyduğunu iddia ediyorsa bazı arkadaşlarımız bunları kitaplarına da yazmak mecburiyetindeler. Buradan da kendine duyurmuş oluyorum. Eyvallah. Evet. Müşrik ordusundan Rabia oğulları Utbe ve Şeybe ile Utbe'nin oğlu Velid ortaya atılarak er dilediler. He. Şimdi savaş meydanına Eyvallah. geldik tekrar efendime söyleyeyim ne oldu burada müşrikler ne yaptılar biz dediler ortaya çıkıyoruz ve siz bize karşı bir er gönderin bize denk birilerini gönderin falan şeklinde ne yaptılar meydan okudular evet. Beni Neccardan Afra isminde Bahtiyar İslam kadınının yedi oğlu vardı ve yedisi de Bedir'de hazır bulunuyordu. Onlardan ikisi Muaz ve Av ile Resulullah'ın şairi Abdullah bin Ravaha hazretleri onlara karşı çıktılar. Resul-i Kibriya Efendimiz Müslümanlarla müşrikler arasındaki bu ilk çarpışmada ensarın müşriklerle karşılaşmasını arzu etmiyordu. Müşrikler siz kimlersiniz diye sordular. Onlar ensardan filan ve filanız diye cevap verdiler. Müşrikler ''Bizim sizinle işimiz yok. Biz, Abdülmuttalip oğullarından, amcalarımızın oğullarıyla çarpışacağız.'' dediler. Sonra da, Peygamber Efendimiz'e hitaben, ''Ya Muhammed, sen, bizim karşımıza, kavmimizden dengimiz olanı çıkar.'' diye konuştular. Bunun üzerine, Resul-i Ekrem Efendimiz, ensar gençlerine, saflarına dönmelerine emir buyurdu ve kendilerine dua etti. Sonra da, ''Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali'' diye emretti. Biz de şimdi niyaz ediyoruz. ''Kalk'' diyemeyiz ama ''Yetiş ya Ubeyde, yetiş ya Hamza, yetiş ya Ali'' diyoruz. Bunlar tabiatıyla hiçbir zamanda kalk denilen yerden otur emrini almamışlardır henüz. Fakat arkalarında onların açtığı çığırı devam ettirebilecek olan saflar bağlamış şeklinde saf ve temiz olan müminler açığı, müminler safı her zaman boş kalmıştır. Allah inşallah Seyyid-i Hazreti Hamza gibi, sahibi velayet Hazreti Ali gibi ve Allah Resulü'nün müjdelediği ümmetin emini Hazreti Ubeyde gibi efendilerimizi bizlere dünyada da ahirette de Maksudumuza gitmek için rehber, yar ve yardımcı eylesin. Amin. Resul-i Kibriya Efendimiz'den emir alan adı geçen üç kahraman sahabi derhal kalkıp meydana çıktılar. Miğferli oldukları için utbe onları tanıyamadı. Kendinizi tanıdınız da dengimiz olup olmadığınızı bilelim. Dengimizseniz sizinle çarpışalım diye seslendi. Üç kahraman sahabi de isim ve şöhretlerini söyleyince müşrikler evet sizler bizim şerefli denklerimizsiniz buyurun deyip kılıçlarını sıyırdılar. Yani onlar denk olarak görüyor ama değil. Bu arada ümmetin emini Hazreti Ubeyde İbni Cer Ebu Ubeyde İbni Cerrah değil. Ubeyde bin Haris. Onu ben de düzeltmiş olayım da. Ubeyde bin Haris. Evet. Aklın... İki Can Selberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'daki o Ebu Ubeyde İbni Cerrah Efendimizin dişleriyle miğferinden Allah Resulü'nün yüzünden o yaralanma hadisesinde dişleriyle miğferini çıkartma ya gitti ama alakası yok. Burada da ismi zikredilen Ebu Ubeyde İbni Cerrah değil, Ubeyde bin Haris radıyallahu anh'dır. Evet. Ubeyde bin Haris, Utbe bin Rabia ile Hazreti Hamza Dengi Şeybe bin Rabia ile ve Hazreti Ali ise Velid bin Utbe ile çarpışacaktı. Böyle Kureyş ileri gelenlerinden bahadırlıklarıyla meşhur olan altı büğün mübazereleri o vaktin hükmüne göre seyre değer hadiselerden sayılırdı. Yani böyle karşı taraftaki müşrikler kılıç sallamakta, cengaverlikte şöhreti var. E eh. Zaten Ubeyd bin Haris'i, Hazreti Hamza'yı ve Hazreti Ali'yi anlatmaya hacet yok. Yani seyirlik de bir hadisedi diyerek yazar burada e, sıradan bir dövüş gibi değil. Zaten değil hiçbir şekilde ama savaş sanatı bakımından, savaşmak, cenk etme bakımından da enteresan bir hadise olarak nazarımıza vermeye çalışıyor. Evet. Buna binaen iki taraf cenge hazır, kiminin ok yayı elinde ve kiminin eli kılıcının kabzasında olduğu halde bu bahadırların vuruşmasına göz dikip temaşaya durdular. Teketek vuruşma şimşek süratiyle başladı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali birer hamlede hasımlarını yere serip öldürdüler. Hasımlarını bir hamlede öldüren Hazreti Hamza ile Hazreti Ali bu sefer dönüp Hazreti Ubeyde'nin yardımına koştular. Utbe'nin de işini bitirerek Ubeyde Hazretlerini alıp Resul-i Kibriya Efendimizin huzuruna getirdiler. Ayağından yaralı kanlar içinde olan Hazreti Ubeyde, Peygamber Efendimizin huzuruna geldiğinde ''Ya Resulallah ben şehit miyim?'' diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz ''Evet.'' Şehitsin buyurdu ve yerinin Cennetül Firdevs'te olduğunu müjdeledi. Bu müjdeyi alan Ubeyde Hazretleri ayağının kesilmesini hiçe saydı ve memnun olup dini İslam uğruna çektiği eza ve cefalardan dolayı asla üzülmediğine dair güzel beyitler söyledi. Yarası fazlasıyla ağır olduğundan Bedir'den dönülürken yolda vefat etti, oraya defnedildi. İşte cennetle müjdelinden sahabi aşere-i mübeşşere diye zikrettiğimiz sahabi-i kiram haziratı ondan fazladır. Daha evvelde bunu zikretmiştik. Ebu Ubeyde Hazretlerine, yani Ubeyde bin Haris Hazretlerine Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Cennetül ül Firdevs ve şehadet makamını daha henüz alem-i cemale intikal etmeden söylemiştir, ilan etmiştir. Adamlarının bir bir yere serildiğini gören müşrikleri büyük bir dehşet sardı. Birdenbire ne yapacaklarını şaşırır hale geldiler. Ebu Cehil ise onları teselli etmeye, toparlamaya çalışıyordu. Allah yolunda çarpışmayı en büyük şeref telakki eden Müslüman mücahidler adeta heyecanlarından yerlerinde duraması hale gelmişlerdi. Bir an evvel muharebeye başlamak, müşriklere hadlerini bildirmek istiyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz adeta mücessem iman haline almış, bu bir avuç mücahidin haline bakarak Cenab-ı Hakk'a şöyle içli niyazda bulundu. Allah'ım onlar yaya ve yalın ayaktırlar, sen onlara binecek ver. Allah'ım onlar çıplaktırlar, sen onları giyindir. Allah'ım onlar açtırlar, sen onları doyur. Allah'ım onlar fakirdirler, sen onları fazlın ve keremin ile zengin eyle. Sonra da dilinden düşürmediği duasını tekrarladı. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç mücahidi helak edersen, Artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Manzara oldukça ibretliydi. Mus'ab bin Umeyr, Müslümanlar safında muhacirlerin sancaktarı iken, kardeşi Ebu Aziz İbni Umeyr ise müşrik ordusunun birinci bayraktarıydı. Daha garibi de vardı. Hazreti Ebu Bekir, oğlu Abdullah da Müslümanlar safında bulunurken, Diğer oğlu Abdurrahman ise Kureyş müşrikleri arasındaydı. Cesareti ve keskin ok atıcılığı ile meşru olan Abdurrahman bir ara ortaya atılıp erdileyince Hazreti Ebubekir ayağa kalktı. Hazreti Resulullah'tan oğluyla çarpışmak üzere müsaade istedi. Allah Allah. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz, Ya Ebubekir, bilmez misin ki sen, benim görür gözüm ve işitir kulağım yerindesin buyurarak izin vermedi ve yanından ayırmadı. Hz. Resulullah'tan oğluyla kılıç kılıca dövüşmek için izin alamayan Ebu Bekir-i Sıddık radiyallahu anh efendimiz hiddetli hiddetli oğluna ey Abdurrahman bana olan münasebetin nerede kaldı diye seslendi. Abdurrahman aramızda silahtan uzun, yürük attan ve kılıçtan başka bir şey kalmadı diye cevap verdi. Tarih 17 Ramazan, Cuma günü sabah saatleri. Artık iki ordu olanca güç ve kuvvetleriyle birbirine saldırmaya geçmişti. Resul-i Kibriya Efendimiz mücahitleri Allah yolunda cihada teşvik eden konuşmalar yapıyor, şehit düşenlerin makamlarının cennet olacağını müjdeliyordu. Zafer bizimdir diyerek de Her zaman mücahitlerin Gayret ve ümitlerini Hep aynı canlılıkta tutmaya ihtimam gösteriyordu Zaman zaman da Ordunun önüne geçip bir fiil cesaretini göstererek Mücahitlerin de cesaretini artırıyordu Hazreti Ali der ki Bedir günü Harp şiddetlendiği zaman Resulullah'a sığınmıştık O gün halkın en cesaretlisi, en kahramanı oydu. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın kimse yoktu. Hz. Resulullah Efendimiz'in savaşlarda bindiği binek bile at değildir. Zaten ata binmemişlerdir. Kısrak veya katır şeklinde. Enbiyanın birçoğu ata binmemiştir. Fakat o Bilhassa, affedersiniz, merkep dediğimiz, seri olmayan, yani hemen ürküp kaçamayan bineklere binermiş savaşta Hazreti Peygamber ki, kaçmasın, kendisi kaçmadığı için hayvan da ürküp gitmesin diye, böyle seri olmayan hayvana bilmeleri yine sünnet-i seniyelerindendir. En cesur, yani bunu daha evvelde anlattık, müşrikler bir ses duyduklarında Mekke'nin dışında falan, toplanıp, bir aralarında grup kurup ne oldu diye gidene kadar peygamber efendimiz oradan geri döner halde buluyorlarmış. Baktım gittim şöyle şöyledir diye rapor veriyormuş peygamber efendimiz. Çok cesur. Ayrıca yani işte imanın kuvvetli falan ayrı bir şey. Allah Teala iki cihan serveri efendimize hususi bir cesaret de vermiş. Tabi ben kesmek istemiyorum o kadar güzel ki. Fakat orada bir ifade var ikinci bölümün sonuna doğru. Hz. Ali Efendimiz'in buna benzer sözleri var. Biz şöyle şöyle olduğunda Allah Resulüne sığınmıştık. Böyle böyle olduğunda ona iltica etmiştik gibi sözleri var. Hz. Ali Efendimiz bu nevi sözleri kullanıyor. Bazı yerlerde yine birkaç yerde daha sarf ediyor. O cinnilerle alakalı hadis-i şeriflerde vesairede. Ve hatta bir keresinde o cinnilerle alakalı hadisin metninde çok enteresandır. Biz birden korktuğumuzda endişeye düştüğümüzde hemen Resulullah Efendimiz'e sığınırdık yani onun himayesini isterdik şeklinde hadisin metninde de kayıtlıdır bunu da yine ikinci bölümün sonuna doğru nakletmiş olalım Hz. Ali'nin sözü en son aktarmıştık evet, Bedir gazasında değil mi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin savaştaki durumunu Anlatıyordu ama ondan evvel şunu hatırlatalım Programın ismi muhabbet bağı İnsanlar muhabbet bağı Derken savaşa cenge nereden Geldik diye daha evvelki Bölümleri dinleyemeyen kardeşlerimiz Merak etmiş olabilirler Muhabbet sevgi Hatta aşk Saygıyla tazimle hürmetle Devam eder ve muhafaza Edilir bu hürmetin iki manası vardır bir hürmet haram kelimesi hurma kelimesinden geliyor mescide haram gibi haram demek hem hürmete layık olmak demektir tazim etmek, dikkatli olmak demektir hem de hududu aşmamak demektir yine bu sevgiyle saygıyla ve hürmet edilmesi gereken kısımla alakalıdır yani bir şey haramdır neden onu yaptığınızda Allah'ın koyduğu kanunu taştığınız için haram olmuş olur. hürmet çizgisini açtığınızda haram olmuş olur. anlatabiliyor muyum ayrıca harem diye de ne denir hürmete haremim dersin haremi ismet penahım dersin eşin için veya mahremin olan insan için mescidi haram dersin neden orası senin öz mülkündür öz mülkün de olsa hürmet ister hem de senin hudutlarındır onlar Allah'ın hudutlarıdır. Neticede seni başkasından tefrik eden şeylerdir. Bu iç içe, bu haram kavramına girmek istemiyorum. Bu ayrı bir konudur, mevzudur. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Savaşlar, cenkler olmasaydı diye düşünebiliriz. Son güne kadar savaş olacaktır. Yani kıyamet kopana kadar muhakkak birbiriyle savaşan insanlar olacaktır. Neden? Çünkü son güne kadar bir şeyleri yaşamak isteyen, inandığı gibi olmak isteyen veya başkasına bunu yaşatmak istemeyen insanlar hep olacaktır ve hep bunlar birbirleri sürtüşecektir. Son güne kadar bu vardır. Yani hiç kimse savaşmasın işte namluların alnına, ağzına bir tane çiçek sokalım. Dünya barış falan filan gibi mesajlar vermek de bu iş olmaz. Bu mesajı vermek için bile belli bir korumanın altında olmanız lazımdır. İşte burada bu muhabbet bağı programında cihadı, savaşı, cengi anlatıyoruz. Bu doğrudur. Çünkü muhabbetin kendisi fedakarlıktır. Aşkın kendisi hali fedakarlıktır. Bir de bu aşka ve muhabbete, bu imana, bu inanca, hangi inanç olursa olsun, Tasallüt edildiğinde, tecavüz edildiğinde, korumak da yine muhabbettendir. Yine aşkın bir gereğidir. Anlatabiliyor muyuz? Candan, serden geçilmeden veya candan geçilmeden canan ele girmez. Kaydedir bu. Lütfen bunu ezberlesin kıymetli dinleyenler. Candan geçilmeden canan ele girmez. Bak Kurban Bayramı'ndan geçtik. Bunları bir daha tefekkür etmemiz lazım. İnsan canından geçmeden cananına ulaşamaz. Dolayısıyla canından daha çok sevdiği cananı için can vermekte yine muhabbettendir. Bunun adına cenk de deseniz, muharebe de deseniz Bizim katımızdaki karşılığı fedakarlıktır. Bunun sonunda feda ican etmenin de adı şehadettir. Dolayısıyla Hz. Ali Efendimiz diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir gününde nasıldı? Sizden dinleyelim tekrar o metni ve ondan sonra konuşmaya devam edelim. Bedir günü harp şiddetlendiği zaman Resulullah'a sığınmıştık. O gün halkın en cesaretlisi, en kahramanı o idi. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın kimse yoktu. Bizzat en çok müşriklerin safına yaklaşıyor Peygamber Efendimiz. Yani elinde kılıç. Müşriklerin safına yaklaşma hususunda bakardık ki Resulullah önde. Evet. Hazreti kabilesinden Haris bin Süraka adındaki genç ordunun gerisinde su havuzunun başında bulunuyor ve vuruşmayı temaşa ediyordu. Düşman tarafından atılan bir ok, ön saftaki mücahitlerin üzerinden geçerek ona isabet etti ve orada şehit oldu. İşte Ensar'dan ilk şehit düşen bu zattır. Harp safında bulunan mücahitleri aşıp giden bir okun, gerideki Haris'e isabet edip onu şehit etmesi, hepsi için bir ibret dersi oldu. Harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. Resul-i Ekrem ise, durmadan mücahitleri harpte sebat etmeye çağırıyordu. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bugün Allah'ın rızasını umarak, sabır ve sebat göstererek çarpışanları ve arkasına dönmeden ilerlerken öldürülenleri Allah muhakkak cennetine koyacaktır. Ensardan Umeyr bin Humam hazretleri elinde hurmasını yerken, Resulullah'ın bu müjdesini işitti ve ne iyi ne iyi cennete girmek için şu heriflerin elinde ölmekten başka bir şey lazım değilmiş diye konuşarak elindeki hurmaları yere attı ve hemen kılıcını sıyırarak şehadetin faziletine ve ahiret hayatının ehemmiyetine dair müessir beyitler söyleyip düşmanın üzerine hücum etti. Niye beyitler söyleniyor? Mesela Beyit söylemek, savaş meydanında beyit, şiir söylemenin şeyine buna müşacai kelam diyorlar. Müşacai kelam. Müşacai kelam. Yani kahramanlık göstermek için, kahramanlığın tezahürü için ortaya çıkması için söylenmiş sözler. Böyle bir adet var. Ve bunu söylerken bir vezinle, bir şeyle şiir şeklinde söylüyorlar. İşte biz şöyleyiz böyle olduğumuz için ta işte Bizim e, namımız buraya kadar gider. İşte bizim kılıcımızın suyu da kandandır falan gibi böyle beyitler okuyarak böyle bir sevgiliye name yakıyormuş gibi. Yani o korkusuz olduğunu göstermesi. Bir insanın bildiği kafiyeli bir şiiri bile cenk ortamında bırak cenk ortamını kafası karışıkken oku desin okuyamaz. Vezinli, mevzun bir şekilde şiir okuması ve kahramanlığa ait şeyleri okuması, o vezinle onun hiç korkusuz olduğu gibi karşı tarafa bir tesir uyandırıyor. Hele hele karşıdan da ona mukavele edebilecek şekilde sözlü bir şeyin gelmesi ayrıca işi katmellendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu günümüzdeki şeye uyarlarsak buna savaş psikolojisinde, savunma psikolojisinde rastlayabiliriz. Savaş tekniğidir bu. Savaştaki enformasyon bilgiler, karşı taraf hakkında, düşman safları hakkında verilen bilgiler, basın yayın, gazetede, televizyonla, radyoda çıkan demetleri biz bu manada kullanabiliriz. Yani bu eskiden beri olan bir adet. Yani sadece Arap'ta olan bir şey değil. Belli zümelerin medeniyeti olduğunu iddia eden toplumlarda böyle halpten evvel karşılıklı birbirlerine konuşmaya Arap lisanında müşacaa kelam yani şecaat kahramanlık göstermek için sarf edilen sözler karşılıklı Müşaca'a denmesinin sebebi o. Karşılıklı birbirlerine söyleniyor. Sahabe-i demek ki anında bir hitap düştüğünden hemen bir hurmayı yiyeyim, biraz kendime gelin de savaşayım gibi bir, herhalde bir açlık hissi vardı ki bunu duyar duymaz o bir parça bir şey yiyeyimse yoksa alıp da hurmayı yiyor, savaşı seyrediyor değil. Aklımızda öyle bir şey canlanmasın. Kafamızda öyle bir şey gelmesin aklımıza. Hemen o anlık o açlığını dindirmeyi de bir kenara atıp, bırakıp ne yapıyor? İki Cihan Server Efendimizin duasını duyunca kılıcını kınından sıyırıyor ve kaside diyebileceğimiz, şiir diyebileceğimiz şekilde beyitler okuyarak saldırıyor. Evet. hücum ediyor. Ve gidiş o gidiş oldu. Bir daha geri dönmeyen Hazreti Ümeyr birçok müşriki öldürdükten sonra kendisi de arzuladığı şehadet mertebesine ulaştı. O şerefli gidişi yine cennetle nihayet buldu. Cennete uçmakla, şehadetle nihayet buldu. Sözü daha iyi yani. Gidiş o gidiş oldu sözü. Peki edebi bir söz. Gitti o gidiş o gidiş gibi argoda da kullanılan, avam tabirle kullanılan bir sözdür. Pek hoş değil. Yani bu gidiş onun cennete yürüyüşü oldu. Ve neticesinde nereye kadar gittiğini bilemiyoruz ama bizim gördüğümüz kadarıyla şehadet. ...şehadet perdesi sırlandı. Ondan sonrası Allah ile arasındadır. Evet. Çarpışma bütün şiddetiyle devam ederken... Affedersiniz. Elinde meyvaları devşirirken savaşa katılması da... ...hani diyorlar ya bir gül bahçesine girer gibi... ...bir meyve bahçesine girer gibi... ...o rahatlıkla beraber... ...düşmanın üzerine hücum etmek ayrı bir yürek işidir. Bu ancak inanmış insanda olur. Evet. Çarpışma bütün şiddetiyle devam ederken Resul-i Kibriya Efendimiz yerden bir avuç ince kum alıp küffar ordusunun üzerine attı ve ''Yüzleri kara olsun, Allah'ım kalplerine korku sal, ayaklarına titreme ver.'' diye dua etti. ''Yüzleri kara olsun'' sözü bir kelam iken onlardan her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç kum dahi her bir müşrikin gözüne gitti hücumu terk edip gözleriyle meşgul olmaya başladılar. Kur'an-ı bu mucizeyi şu ayetiyle ilan eder. Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. "Falem taqtulûhum velâkin Allâhu Bu ayet-i kerime sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sadece bir avuç kumu atma mucizesi değildir. Bu Allah Resulü'nün mucizeleri içerisinde ilk derecede, ilk derecelerde yerini alan bir mucizedir. Çünkü Allah Teala bu mucizeye dikkat çekerken, bu mucizeyi beyan ederken bizzat Allah Teala olarak Cenab-ı Hak olarak Resulullah Efendimizin eline kendisi kefil olmuş ve sen atmadın biz attık demiştir. Fiilde iştirak diye ayrı bir bahis vardır fıkıhta ve akayitte. Allah Resulü'nün fiiliyle Allah Teala'nın fiilini birleşmesi gibi mucizeler içerisinde ayrı bir mucize gibidir. Yani رَمَيْتَ رَمَيْتَ sen attığında atmadın. Ve Allah'a rame. Ancak Allah attı Sözü Bazılarının söylediği gibi Resulullah Efendimiz'i aradan çıkartın Esasında Allah attı gibi anlaşılır Yanlış bir anlatmadır bu Tarihsiz bir açıklamadır Gözüken el Atan el Resulullah olduğu halde Ben attım diyorsa Hazreti Allah Allah Resulü'nün elinde Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin Büyüklüğü vardır ki Mucizeler içerisinde birinci derecede büyük bir mucizedir. Yani mucizelerin dereceleri olur mu? Olur. Kur'an-ı Mübi'nin inmesi gibi büyük bir mucizedir. Bu hadiseyi beyan ediyor. Yani ayeti kerimede siz e, tekrar buradan mealini okuyun. Biz tekrar üzerine konuşalım ve ondan sonra üçüncü bölümü zaten programın sonu gelmiş oluyor. Eyvallah. Estanuzubillah, onları siz değil Allah öldürdü. Onu onları de. siz değil Allah öldürdü. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zin komutasında bu şekliyle edebe riayet ederek onun komutasına riayet ederek Allah resulün izinde giderseniz onları katledenler de sizler değilsiniz. Burada sahabi-i kiram hazaratının biraz Bedir, işte Bedir sahabisinin hususi bir mevkide olmasının bir sebebi de odur. Yani Allah resulün attığı bu kum bir avuç kum, o bir avuç yeryüzünde Allah'a ibadet edecek olan sahabe-i kiram, bunları birleştirin lütfen, ve Resulullah Efendimiz'in yanında nezdinde o ilk cihada katılanların aldığı paye, Allah Teala onları öyle bir paye veriyor ki, orada savaşan erler, Allah için savaştıklarından, Allah onların eli, onların kılıcı gibi onları muamele edecektir ve asal bedinin dereceyi alası ve ulyası daha açık bir şekilde beyan edilecektir. Devamını uslayetin onları kumları attığın zaman da sen atmadın Allah attı. Ve me ramete onları derken onu yani işte o kumları me ramete idrameyte savurduğunda cemr diyorsunuz atmak demek mermi diyorsunuz ya Mermi atılan şey demek. Mermi rame kelimesi oradan geliyor. Efendim, o mermeyte, idrameyte, atmadın sen, idrameyte attığında kumu ya yani kumları. E peki ne oldu? Ve Allah'a rame. Ancak o kumları, o savurduğun kumları Allah attı diyerek, iki cihan serveti efendimizin elinden zuhur eden bu mucizeye. Cenab-ı Hak bu şekilde açıklık getiriyor bu mucizenin büyüklüğünü bizzat Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Evet. Resulü Kibriyanın avucunda küçücük taşlar zikir ve tesbih ettiği gibi aynı avucuna alıp attığı kum ve küçücük taşlar da düşmana el bombası yükmine geçiyor ve onları dekşete düşürüyordu. Şimdi tabii yani el bombası evet. Peki. Yani neticede herkes kendi idrakinden, e, aklının üsatinden şey, bu bir güzel tabii insanımıza bugün anlatmak için şimdi bunu değil mi? E, el bombası diye düşünmüş olabilir. Neyse peki efendim, yani elinden çıktığı için el bombası diye düşünmüş olabilir. Yani elden atılıyor çünkü. O şekilde düşünmüş olabilir. Peki geçelim efendim bunu. Peygamber Efendimiz bir taraftan mücahitler arasında dolaşıp cihada olan aşk ve şevklerine artırıcı konuşmalar yapıyor, bir taraftan da kıbleye yönelerek Yüce Mevlasına yalvarıyordu. Allah'ım bana vaad ettiğin yardımını lütfet. Bu münacatı esnasında bir ara öylesine kendinden geçti ki, ridası mübarek omuzlarından kayıp düştüğü halde farkına varmadı. Yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir, ridasını yerden alıp mübarek omuzlarına koydu ve ''Ya Resulallah, Rabbine ettiğin niyaz yetişir. Şüphesiz o sana olan vaadini yerine getirecektir.'' diye konuştu. Bir müddet sonra Resul-i Kibriya Efendimiz ''Müjde ey Ebubekir, Bekir, sana Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail'dir.'' kum tepeleri üzerinde atının dizginini tutmuş, silahlanmış emir bekliyor diye buyurdu. Kur'an-ı bu vakayı da şöyle hatırlatır. Burası diğer programa kalsın. Eyvallah. Şimdi ben deniz bir şey söyleyeceğim. Eyvallah. Bazı e, din adamı suretinde gözüken zevat var. Mesela şefaat bahsinde vesairesinde Allah bilmiyor mu ki Resulullah şefaat etsin, Allah bilmiyor mu ki Resulullah niyazda bulunsun, ümmet için istiğfar etsin, ümmet için ahirette şefaat etsin gibi sözler sarf ediyorlar. Bu yakınlık derecesiyle alakalı bir şeydir. Allah Teala bilir elbette, yakınlarından da o şefaati yakınlık derecesine göre bekler. Burada şimdi tam ifade edemiyorum. Esasında açmak istemiyorum. Çünkü programın süresini aşmış olacağız. Fakat şu kadarına dikkat çekerek o şekilde sohbete nihayet vermek istiyorum. Ya Rabbi yeryüzünde eğer bunlar helak olurlarsa sana ibadet edecek, senin sancağını dalgalandıracak, İslam'ın sanca sancağını dalgalandıracak kimse kalmaz sözü. Bu açıdan baktığınızda bu söz de haddini aşmak gibi zannedilebilir. Ama bu söz, Peygamber Efendimiz'in yakınlığına göre bir ikrardır. Yani Ya Rabbi sen bunu bahş bahşeyledin. Bu ümmetin ne olduğunu bize fark ettirdin. Aman Ya Rabbi helak etme sözünü söylemek icap eder. Allah bilmiyor mu ki diye bir ukalalık yapmaya gerek yoktur. Yakınlık derecesiyle alakalı. Nasıl bir münasebet var ki Resulullah böyle söylüyor. Sonra. Resulullah Efendimiz böyle bir şey söylüyor ve murad ediyorsa muhakkak Allah Teala'nın muradı var ki bunu dua olarak ediyor. Allah Resulü o muradı hakiki, muradullah olmadan, muradı hak olmadan dua eder mi? Etmez. Demek ki bu duanın yapılmasını Cenab-ı Risalet penahiden Allah istiyor. Çünkü bizler dua etmek üzere yaratılmış insanlarız ve kullarız. Resulullah Efendimiz Allah Teala'nın muzafferiyet ihsan edeceğini hatırlayın. Ebu Cehil'in düştüğü yere kadar göstermedi mi? İki can serveri evet. efendim. Bir gün evvelinden şu şuraya düşecek, bu burada ölecek, utbe şurada ölecek demedi mi? Hazreti Resulullah Efendim? söyledi. Fakat neticede Allah'a yalvarmak ve Allah Teala'nın istediği gibi yalvarmak mecburiyeti var. Şimdi bunu bir kenara koyun. Yani bu çok uzun bir bahis. Dedim ya açmak istemiyoruz. Açarsak uzayacak. Fakat şunu hatırlayın veya şuna dikkat edin. Peygamber Efendimiz Cenabı Hakk'a yalvarırken Hz. Ebubekir Bekir Sıddık Efendimiz Ya Resulallah üzme kendini. Nasıl olsa Allah senin niyazını reddetmez diyebilecek bir selahiyete sahip. Cüret demiyorum dikkat edin. Selahiyet var. Yakınlık derecesiyle alakalı. Allah Resulünün yanında sen benim gözüm kulağımsın dedi ama evvelden değil mi? Eyvallah. Hazreti Sıddık'a dedi ki sen çıkma sen benim gözüm kulağımsın. Gözü kulağa olduğunu hatta Resulullah Efendimizin kalbi gibi olduğunu ne yaptı Hazreti Sıddık Efendimiz? Yanındayken ridhasını düzeltirken üzme kendini ya Resulallah. Yani Resulullah'ın değil savaşta meşakkat çekmesine, duada meşakkat çekmesine bile tahammül edemeyen bir Hazreti Ebubekir var. Radiyallahu Allah'ın var. Aradaki mertebeleri şöyle dikkatlice göremeyen insanlar. Ne şefaati ne peygamber efendimizin duasını ne himmeti asla ve asla anlayamazlar. Şefaat himmet. Peki bu dertte olanlar bu yakınlıkta olanlar işte peygamber efendimizin Cebrail aleyhisselamın gelişini Hz. Ebu Bekir Sıddik e ilk önce müjdelemesi gibi mazariyetleri de anlayamazlar. Hatta anlayamayacaklardır da. Burada kalsın inşallah daha olgunlaşsın. O zihin karmaşasından da, karışıklıktan da biraz uzak olarak, eğer ölmez sağ kalırsak, haftaya bunları konuşalım. Fakat istirham ediyorum, sizler de sadece ikaz etmek için değil, bazen sohbeti açmaya vesile olacak şekilde de lütfen mesajlarınızla, telefonlarınızla bir şekilde bize ulaşın. Radyo programına da e, bu şekilde katkıda bulunun, bizler de sözlerin nasıl anlaşıldığını veya nasıl anlatmamız gerektiğini bu sayede fark edelim efendim, evet. evet.